Sefir bey, yeni bir şiiriniz var mı? Var, var ama bu şiirim seni imtihan şiiri olacak. Hayırdır inşallah? İçinde bir beyt var. Ağlayarak yazdım ve yine okudukça ağlarım. Bakalım kasidemin içindeki bu şah beyti, bu taç beyti hemen bulabilecek misin? Allah büyüktür. O buldurursa buluruz inşallah. Bunu bilirsen, şiir zevkini... Şiir gücünü takdir edeceğim. Şiir anlayışına numara vereceğim. Kasidenizin adı ne? Kabe-i Muazzamayla ile has bir hal. Lütfeder misiniz? Elbette. Buyur. Şöyle bir bakayım. Evet. Sefir bey, onu tespit etmek için şair olmaya lüzum yok. Beyit kendisini gösteriyor. İşte şurada Kabe'ye soruyorsunuz Ey Kabe dünyada bunca renk var Beyaz, sarı, eflatun, mavi, yeşil, turuncu Bütün bu renkleri bırakıp da Sen niçin böyle siyahlara büründün? Örtünün rengi neden siyahtır? Söyle bana Devam et Devam et Kabe cevap veriyor Evet Kabe cevap veriyor Ey şair derdimi deşme ben siyahlara bürünmeyim de kim bürünsün? Sevgili Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğdu. Elli üç sene burada yaşadı. Fakat Mekkeliler onun kadri kıymetini bilmediler. <Gülüyor> bu beytten, bu sahneden ruhuma aksedenler, fakire şair İkbal'in, Hazreti Peygamber'in huzurunda şiirini hatırlattı. İkbal Medine-i Münevvere'ye geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında diyor ki, Ya Resulullah, köyden gelenden hediye beklenir. İnsan bir yere gidince oraya bir hediye götürür. Bunu siz de tavsiye ediyor, hediyeleşiniz ki sevginiz artsın buyuruyorsunuz. Ben de size bir hediyeyle geleyim dedim. Fakir bir şair ne getirebilir? Dünyayı getirsem sizin nezdinizde bir kıymeti yoktur. Dağlarca altını kabul etmedin. Ya Resulullah! Trablusgarp harbinde Müslümanların maddi ve manevi varlıklarını, dinlerini, imanlarını, ırz ve namuslarını müdafaa için, cihat için, doğduğu topraklardan uzaklara gelmiş burada Müslüman düşmanı İtalyanlar tarafından şehit edilmiş olan Mehmetçin kanını sana hediye olarak getirdim İkbal'in çizdiği bu sahne bana çok dokunur hepsinin ruhu şad olsun duygulu bir yere vardık haklısınız 1960'lı yılların birinde hacdan iki ay kadar önce Konya'dan bir hacı geldi. Kütüphanede görüşüyoruz. Fakiri bildiğini, çocukluğumuzun beraber geçtiğini söylüyor. Fakat o değişmiş ki tanıyamıyorum. Zeki hoca, insanoğlu değişir ama üç şeyi değişmeden kalır derdi. Biri sesi, biri gözü, biri de yürüyüşü. Bu üç şeyden birini de benzetemediniz mi? Bu kardeşin adeta her şeyi değişmiş. Onun bu kadar aşina, bu kadar tanıdık görünmesine karşılık benim tanımaz davranmam şık değildi. Onu dinlerken düşüne düşüne nihayet kendime geldim ve hatırladım ki... ...kardeşimiz Konya'nın tekke mahallesinde oturuyorlardı. Camimizin cemaati ve pederin talebelerindendi. Benden birkaç yaş büyüktü. Çok şükür hatırlayabildiniz. Onlar Konya'nın ayağından, eşrafından, zenginlerindendiler. Zoralı ailesi derlerdi. Bu zatta zoralıların Hüseyin Efendi'ydi. Bizden sonra başlarına felaket gelmiş, iflas etmişler. Babasını, dayısını kaybetmiş, malları haczedilmiş. Ne olmuş ki işleri böylesine ters dönmüş? Medine-i Münevvere'ye geldiğine göre Müslüman insanlar bunlar. Ayrıca siz de belirttiniz... Babanızın Talebesi 1936 yılında Ziraat Bankası Konya'da bir şube açtı. Halka faizle kredi vermeye başladı. Bazı büyük aileler kefiller göstererek mallarını tescil ettirip rehin bırakarak bankadan kredi almaya başladılar. Mesele anlaşıldı. O günlerde dedem ve amcam bilhassa babam bu işe çok üzüldüler. Önlemek için babam birkaç aileye gitti konuştu. Hangi ailelerdi onlar? Demirci Osmanlar, Sinanlar, Mübaşirzadeler, Mecdiyeler, Termiyeciler, Zoralılardı. Rahmetli pederiniz onları da ikaz etmiş. İkaz etmiş. Lakin onlar babama kendilerini şöyle savunmaya çalışmışlar. Hocam bu kredi artık bugün dünyayı saran bir ihtiyaç oldu. Evet, biz bunun haram olduğuna inanıyoruz. Lakin artık zaruret diyeceğiz. Bunu kabul eden, zaruret olduğunda alınması caiz diyen alimler de varmış. Biz de o kararlara amel ediyoruz. Hani haramlığını bildiği halde... ...hayatını kurtarmak için haram şey yiyen olur ya, onun gibi. Peder bunların haline çok üzülüyordu. Bu Konyalılar kredi aldılar... ...geniş arazilere ekin ektiler... Bazı ticari müesseseler kurdular Fakat havalar kurak gitti Ekin olmadı Kredi faizleri katlandı O hale geldiler ki Aldıkları paranın anasını ödemek değil Danasına Faizine bile güç yetiremez oldular Zor durumlara düştüler Bazıları iflas etti Çok eskileri de hatırlıyorsunuz maşallah Babam diyordu ki Yahu bu Müslümanlar Neden bu kadar kolay oyuna gelirler neden bir araya gelerek kendileri bir Müslüman şirketi kurmazlar? Şirket kurmaya öz kaynakları yeterli mi ki? Konyalı kadınlar çok zengindir. Her kadının boynunda bileğinde gerdanlıklar bilezikler vardır. Bunlar toplansa, işin ehli dürüst insanlar başa geçse, ortaklık şeklinde şirketler fabrikalar kurulsa faize bulaşmasalar der. Biraz da sistem buna mecbur etmiyor mu? Babam derdi ki, elbette bunun haram olmayan meşru bir şekli vardır. Alimlere sorsalar, alimler bu konuda araştırma yapsalar. Madem faizli kredi haramdır, bunun haram olmayanı nasıl olur deseler? Bizler de öylesini kuralım deseler derdi. Peki hiç iyi netice alan olmadı mı? Bilmiyorum. Lakin dedem... Filan aile iflas etmiş, falan aile batmış gibi haberleri duydukça çok üzülürdü. Ayeti Kerime'nin sırrı zuhur ediyor demişti. Faiz yakar, yıkar, parçalar, mahvu ferişan eder. Ediyor işte diyordu. Peki o zoralı Hüseyin Efendi umreye gelecek imkanı nasıl bulmuş? O sırada henüz elli elli beş yaşlarındaydı. Faiz belası yüzünden tanınmaz hale gelmişti. Medine'ye güçlükle gelebilmiş. Kalan ömrümde hacla, umreyle yıkanayım, arınıyım diye geldim diyordu. İmkansızlıklar içinde olduğu belliydi. Peki onu nasıl anladınız? O günlerde havalar serindi. Bir sabah namazında bu Hüseyin Efendi'nin titrediğini, üşüdüğünü gören mühürcü Şüh Vehmi Efendi, cübbesini çıkarıp ona giydirmişti de ondan sonra biraz rahatlamıştı. Fakir de düşmüş. Derken Türkiye'den hacı adayları gelmeye başladılar. Konya zenginlerinden bezirciler, çıracılar ve diğerleri gelince Hüseyin Efendi ile görüşmüşler. Ali Ulvi Bey ile mutlaka görüşmemiz lazım. Bazı meselelerimiz var. Bizi kütüphaneye götürsen de kendisiyle görüşebilsek demişler. Hüseyin Efendi şöyle cevap vermiş... Kütüphaneye gelen giden çok oluyor. Orada görüşmek mümkün olmaz. Ben yatsı namazından sonra hocayı alıp sizin bulunduğunuz yere getireyim. Madem hocayı bizim bulunduğumuz yere getireceksin... ...hanımlara söyleyelim de Konya usulü bir bulgur pilavı pişirsin. Ee, i̇yi ama e, hoca efendi öyle bulgur falan yemiyorlar. Rahatsız, perhiz yapıyorlar. Ya geçmiş olsun. Peki hoca ne yer? Ee, fındık, fıstık, ceviz, badem, çekirdeksiz hüzün, antep fıstığı... ''Allah Allah! Geçmiş olsun. Ya ne çeşit hastalıklar varmış Allah Allah! Tamam öyleyse Hüseyin Efendi. Bu dediklerinden alalım, hazırlayalım.'' Hüseyin Efendi ile birlikte çarşıya çıkmışlar. Hüseyin Efendi bunları Ayniye Caddesi'ndeki Mersinli Abdülgani kardeşe götürmüş. İstediği kuru yemişleri aldırdıktan sonra kütüphaneye geldi.'' ''Hocam bir plan yaptım. <gülüyor> Allah aşkına planımı bozma. Ee, Konya'dan gelenler var. Onları sen de tanısın. Sizi ziyaret etmek istediler. Kendilerine kütüphanede olmaz dedim. Ben yatsıdan sonra hocayı bulunduğunuz yere getiririm dedim. Ee, senin için bir bulgur pilavı pişirmek istediler karşı çıktım. Hoca perhiz yapıyor yiyemez dedim. Ee, kuru yemiş daha uygun olur dedim. Abdülgani efendiden kuru yemiş aldırdım. Aman planımı bozma.'' <gülüyor> Hüseyin Efendi. Bu iş biraz tuhaf olmuş ama... <gülüyor> ne olur hocam planımı bozma idare ediver. Peki planını sorabilir miyim? Sakıncası yoksa anlatır mısın? Ee, yanlış anlamayın. Medine'ye geldiğimden beri bu fındık fıstık üzümler gözümde tütüyor. Param yok alamıyorum. Abdülgani Efendi'nin dükkanının önünden geçerken hep gözüm kalıyordu, özeniyordum. Aylardır bunun için bir fırsat kolluyordum. Beni yanlış anlama lütfen hocam. İdare ediver. <gülüyor> Hay Allah iyiliğini versin. Mübarek bize söylesen olmaz mıydı? Söyleyemem hocam. Ancak böyle plan yapabilirim. O bunları söyleyince kendisinin Konya'daki hayatı gözümün önüne geldi. Hüseyin Efendi şu an hasret kaldığı fındık fıstık üzümü atına yedirirdi. Dayısının güzel bir atı vardı. Hüseyin o atla okula gelirdi. Bazen o ata bizi de bindirirdi. Zavallı. Faiz belası yüzünden dün atına yedirdiği şeylere bugün hasret kalmıştı. Peki plan deyince sizin aklınıza ilk gelen şey ne oldu? Ben farklı düşünmüştüm. Şunlara söyleyiver de beni evlendirsinler diyeceğinizi zannettim. Ne de olsa dedemin, babamın, amcamın hatrı var. Bundan istifade etmek isteyeceğini düşündüm. <gülüyor> Belki o planda gelecek. Vakti, saati var. Yatsı namazından sonra Hüseyin Efendi ile birlikte... ...Hacı Efendilerin kaldığı yere gittik. Hoşbeş ettik, kucaklaştık. Hacı bedelleri varmış. Buradaki Türk talebe ve mücavirlerinden... ...ehil kimselere verilmek üzere bedellerini aldık. Talebelere vereceğiz. Heh, derken sofra kuruldu. Fındıklar, fıstıklar, cevizler ortaya kondu. İkişer üçer aldıktan sonra Hüseyin efendiye dedim ki: Hüseyin efendi, ver de şunlardan biraz cebine koyalım? Hocam, bozmayacaktınız hani? Hocam, Hacı Hüseyin efendi, bizim garibimiz, hak mısınız? Doldur cebini Hüseyin efendi. Çekinme kardeşim. Al alabildiğin kadar. Helal olsun. Sohbetten ayrıldığımızda Hüseyin Efendi beni evime kadar getirdi. Hiç unutmam, o günden beri bir matem bestesi gibi gönlümü yakan, ruhumda kaynayan şu sözleri söyledi. Hocam, 30 yıldır Peygamber Efendimizin komşususun. 30 senedir böyle bir dua almamışsındır. Allah senden ebeden razı olsun. Koskoca Zorala ailesinin oğulları Hacı Hüseyin Efendi, bir haram yüzünden cebindeki birkaç fındık ve fıstığa bu kadar seviniyor ve bu sözü söylüyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bunun benzeri bir hadiseyi de Adana'da yaşamıştım. Adanalı Mustafa Dedeoğlu hacca geldiğinde Medine'de görüştük. Türkiye'ye geldiğimde Adana'ya uğrayıp çayını içeceğim demiştim, söz vermiştim. Gidebildiniz mi, kısmet oldu mu? Gittik elhamdülillah. Çarşıda bazı kimseleri ziyaret ettik, selam verdik. Birisinde çay içiyordu. Mağaza sahibi tezgahtarına seslendi. Bak... Hoca efendi Konyalıymış dedi. Tezgahtar kimmiş biliyor musunuz? Hayır, nereden bilebilirim ki? Mübaşirzadelerdenmiş. Mübaşirzadeler Konya'nın en büyük eşrafındandılar. Büyük bir mağazaları vardı. Allah Allah dedim. Şaşırdım. Böylesine bir aileye mensup birinin tezgahtarlığa düşmesi beni etkiledi. İçtiğim çay sanki zehir olmuştu. Allah Allah. Onlar da banka kredisi ve faiz yüzünden mi bu hale geldiler. Merhum babamın çırpınmaları aklıma geldi. Yahu güle oynaya bu faizli paralardan alanlar da... ...onlara kefil olanlar da yalnız onlar değil... ...mani olacakları yerde susup oturanlar da... ...herkes perişan olacak. Bunları Allah perişan edecek diyordu. O günleri görmek çok hazin olacak... İçki gibi, kumar gibi, faiz gibi, zina gibi Allahu Teala'nın haram kıldığı şeyleri hem yapanlar hem de mani olmaya çalışmayanlar Allah'ın sillesini yiyeceklerdir. Bu sillenin sonu fena olacak diyordu. E hepsi de perişan olmuşlar işte. Bütün varlıklarını da kaybetmişler. Zulüm zulümdür. Zulmle abat olanın sonu her zaman berbat oluyor. Dinin emirleri fizik kanunları gibidir. Tabiat kanunları gibidir. Fizik kanunlarına aykırı yapılan bir bina nasıl çökerse... ...hayat kanunlarına uymayan, aykırı hareket eden kişiler de perişan oluyor işte. Bunları bizzat görmek, insana bir kitap okumaktan daha fazla tesir ediyor. Haklısınız. Bu konuda çok hikaye vardır sanırım. Var, var. Bir de babalıkçı Masar Bey vardı... Babalık gazetesinin sahibiydi. Bankadan kredi almış. Tatlıcak köyü arazisini ekip para kazanacaktı. Bizim enişte kendisini ikaz etmiş ama... ...o alay etmeyi tercih etmiş. Ben modern usulde tarım yapıyorum, göreceksin demiş. Enişteniz ne demiş? Yağmur olmazsa olmaz demiş. Nisan'da bilhassa Mayıs'ta yağmur olmazsa ekin olmaz ''Tavrulur kalır.'' demiş. ''Yoksa saçtığınız tohumu bile alamazsınız. Yazık olur.'' demiş. Krediye faize hiç değinmemiş. Ne yazık ki yağmur yağmamış ve bir süre sonra... enişten bu Masar Bey'i meyhaneden çıkarken görmüş. Selamlaşmışlar. Eniştemi tanımakta zorlanmış ama sonunda demiş ki... ''Aslan Mustafa'm, senin dediklerin çıktı.'' Bu tatlıcak köyü bize çok acı çektirdi demiş. Hala asıl acı çektirenin teşhis edememek ne kadar büyük bir gaflet Allah'ım. Haramlar haramların anlaşılmasına fırsat vermiyor demek ki. Allah muhafaza etsin. Son bölüm. Buç Prediksyon.